Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenkdereli. Ben Volkan Taşkın, şükür kavuşturana diyoruz. Valla ilk defa stüdyoda beraberiz, onca zaman sonra Volkan. Evet, nasıl oldu bilmiyorum. Değil Kader mi? denk geldi. Üstümüzde bir şımarıklık var, önceden onu söyleyelim yalnız. Ee, bakalım eğlenceli bir program olacağını düşünüyorum. Nasılsın? İyi, güzel, ee, gündem dolu. Ee, evet, ama... Ama iyi <gülüyor> olmaya çalışıyoruz.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 İstanbul'da yaşasa da burada uğraşsa da e, arada programlarıyla zaten oradan bize katılıyor. Hı hı. E, i̇kincisi İzmir'de e, sağ olsun kendisi ayaklı yürüyen bir sosyal medya projesi gibi olduğu için bir sürü yine şeye imza attı. E, etkinlikler, Peçak Uça'yı İzmir'e taşıdınız. Onda hı hı. sunumları sen yapıyorsun, sunuculuğu sanırım sen yapıyorsun hı hı. yönlendirmeyi. Şimdi bu çat kapılar, ding donglar hani evet. hepsinden zaten detaylı bahsedeceğiz. Hı hı. Maşallah diyorum Cenk ama önce bir...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 ...Fuksas'ın hazırladığı bir fuar alanı projesi vardı. Ee, uzun, büyük ve total bir yapıydı. Ee, i̇şte Fuksas'ın o heykelsi e, ifadesiyle yapılan... ...aslında iddialı bir mimari şeyi vardı... Hı -hı. ...ölçeğine de baktığımız zaman. Ona bakarız, Fuksas mıydı, Herzog Demora muydu ...çünkü biraz da böyle tarlalar, marlalar falan... Belki de yanlış anı hatırlıyorum. E, şu olabilir, birkaç mimarla da çalışıyor olabilirler. Yani, Hı -hı. E, ben açıkçası... E, şey e, ...bu süreçte... Öncesi, ...öncesinde de bir görme şansım oldu Zahan'ın... ...bu Hı -hı. projesini... Hı -hı.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 alırsak çok süper olacak. İşte şehirin şu sorunu çözdü. Yani İzmir'lerde hani alıp almamanın ötesinde kente dair bir umut, bir şey var mıydı ekspoz üstünden giden? İşte bunları <gülüyor> dengeleyebildim mi? Bunu sen anlatırken aklıma şu geliyor. Yani bence İzmirlinin bu projeyle alakası yakın zamanda benim yeni yapılan Halıç Metro Köprüsü ile ilgili balıkçılarla da yaptığım, balıkçılarla yaptığım röportajda balıkçının sezdirdiği o alakayla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 Aslına bakarsan tüm İnciraltı bölgesi de önemli bir şehir tarımsal alanı ve orayla ilgili çok fazla daha önce de tartışmalar oldu. Yani emsal üstüne çok tartışmalar oldu. Ekspor ile ilgili de çok fazla tartışma oldu orada. Hani öyle bir tartışmaların yerel e, gündemdeki politiğe hakim olduğu bir süreçten geçtik aslında. Bu da hep tabii ya adaylığa zarar veriyorsunuz bu tartışmaların yeri zamanımı mı falan deyip böyle içinden sıyrılmaya çalışılıyordu. Bir yandan be, belediye başkan şey diyordu ben...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 tem olabilirdi doğru şekilde değerlendirilseydi güzel o zaman son dediğin sözü yine köprüyle bağlıyorum ve senin seçtiğin parçayı dinlemeyi sana davetle çağırıyorum Volkancım <gülüyor> drama Kulağımızı ne dinliyoruz <gülüyor> evet <gülüyor> <gülüyor> ee, saygı değer ruhi sudan rahmetli drama köprüsünü dinleyelim <gülüyor> ...beraber söyleyelim öyleyse. Drama <Sessizlik> köprüsü Hasan... Dardır geçilmez brehasam. dardır geçilmez Soğuktur su barda bir tas içilmez Soğuktur su bir tas içilmez Mal mal Hasan, rühsan yardan geçilmez rühsan yardan geçilmez At martı tüp rühsan drama Oyun mu sandın, bre hassan. Oyun mu sandın, adam öldür de hassan. Oyun mu sandın, adam öldür meyde hassan. Oyun mu sandın. Mama kusun da hasan efinimisan dim refasan Evin dim patmarti te refasan dalar dinle sin dramama kusun da hasan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 İçinde tasarımcılar, gençler arasında dönen bu bütün network olayları, hı hı. E, onları birleştiren şeyler, oradan çıkan yeni etkinlikler, sinerji. Bunlardan bir detaylı bahsetmek lazım. Ben ona tamam. inanıyorum. Hı. Çünkü başka kentler içinde ve İstanbul'da evet. başka herkes için emsel teşkil edebilecek şeyler orada imza atıyorsunuz. Evet. E, konuşuruz. Çok, konuşuruz bunları. Hı hı. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Ben ha, Volkan Taşkın. Ben Hasan Cenk Tereli. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.